Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Nehmeduhu ve nesta'inuhu Ve nestağfiruhu Ve nevzu billahi min şururi Enfusina ve min seyyati amalina Men yehdihillah Fela mutille lah Ve men yudlil Fela hadiye Ve neşhedü en ilahe İllallah vahdahu la şerike lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد اتّقو الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kame takallabu wujuhum fi an ya laytana ata'na Allah wa atana ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sa'adatana kubara'ana fa dhalluna as rabbana atihim min al azim oldum suresi 66 ila 68 ayetler mal olarak şunları ifade ediyor. Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün derler ki, eyvah bize keşke Allah'a itaat etseydik Rasulüne itaat etseydik. Ve dediler ki, Rabbimiz gerçekten biz reislerimize, büyüklerimize itaat ettik. Böylece onlar bizi yoldan saptırdılar, dalalete sürüklediler. Rabbimiz onlara Azaptan iki mislini, iki katını ver Ve onları büyük bir lanetle, lanetle Evet ee, Ahmet Hoca kardeşimiz vaazda ee, Depremden bahsetti Zaten herkes depremden bahsediyor İster istemez gündemde o Ben de size depremden bahsedeceğim Ama evlerimizdeki depremden Okullarımızdaki depremden ailelerdeki, hatta zihin ve gönüllerdeki depremlerden bahsedeceğim. Bir sarsıntı geçiriyoruz toplum olarak, Müslümanlar olarak. Aslında böyle beşlik, altılık depremler bize pek fazla ders, ibret filan vermez. Vermiyor da sokaklarda yine aynı fesat, çarşılarda yine aynı rezalet, devlette yine aynı gayri İslami uygulamalar. Ya büyük bir savaş paklar bizi. Ya 9-10'luk en fazla 10 muydu? İsviçre'liler öyle mi diyordu? Öyle bir deprem paklar. Daha altı, daha altı bize hiç hız gelir. Korkarız morkarız ama Allah'tan korkmayız pek fazla ve yine eski çizgimizi devam ettiririz. İşte önce diğer depremleri öne çıkartalım. Diğer bir bu sarsıntı dediğimiz, işte Richter ölçeğiyle 5-10'da 8 filan depremler en fazla bizim dünyamızı yok eder. Ahirete yönelik bir şey yapar mı? Ama ahiretimizi etkileyen depremler, esas onu öne çıkartmamız gerekiyor. Derecesini kim ölçecek bilmem ama ee, evlerimizde deprem var sokaklarımızda deprem var iş yerlerimizde deprem var ee, ve bu sarsıntı çok daha büyük bir sarsıntı ve e, bizim ellerimizde kendimizin hazırladığı depremler bunlar engel olmadığımız engel olabilecek olduğumuz halde bizim de katkıda bulunduğumuz e, sarsıntılar var evet İnsanlar gerçekten çok şımardı. Hepimiz şükretmek yerine azgınlığı tercih ettik. İsyanı daha bayraklaştırdık. Topluma, devlete uyarak biz de sürüden birisi haline geldik. İnsanları uyaracağımız yerde biz de uyuklamaya, uyumaya, uyarılmaya, ihtiyaç duymaya başladık. O yüzden bu ee, nelerle nasıl kendimize geleceğiz onu bir gündeme getirmemiz icap ediyor. Ben konuyu orada değerlendirmeyeceğim. Ee, geçen hafta eğitimle ilgili giriş yapmıştım ee, ve daha çok çözüm odaklı konuları bu haftaya aktarmıştık. Bu hafta konuşacağımızı söylemiştik. Önce unutmayalım, cahili bir ortamda yaşıyoruz, İslam Devleti'nde yaşar gibi çok rahatız, her şey kendiliğinden olacakmış gibi, başkalarına havale etmekle işi çözeceğimizi düşünüyoruz. Evlatlarımız, eşlerimiz bize Allah'ın emanetleridir. Dolayısıyla o emanetlere ne kadar Allah'ın istediği gibi riayet ediyoruz, Münafıklığın temel özelliği emanete riayet etmemek, ihanet etmektir. Yoksa münafıkça mı davranıyoruz? Çocuklarımıza karşı, eşlerimize karşı Allah'ın istediği gibi davranıp davranmamakla ilgili cevabı kendimiz. Vermeyelim isterseniz, kendimizi düzeltelim ve ağır bir cevaba... E, muhatap olmadan kendi kendimize güzel notlar verme e, noktasına gitmeye çalışalım. Evet. E, çağımız e, bilgi kirliliği çağı. İstemesek de e, cahili bilgiler bizi e, saptıracak anlayışlar e, her taraftan yağıyor. Medya organlarından, sokaktan, e, diğer insanlardan, Hadi oraya düzelttik, kendimizi korumaya çalıştık. E, hocalardan, cemaatlerden, camilerden, din adına bize tavsiye edilen hususlardan bile e, nicelerini nasıl ayıklayacağız? Hakla batılın karıştırıldığı bir ortamda gerçekten hakkı nasıl tespit edeceğiz? Okullarda ise hakla batıl çok daha çirkin bir şekilde karıştırılıyor. Ee, yani tamamen bir şirk anlayışı hakim. İki dinli e, şekilde yetişiyor insanlar. Biraz Atatürk, biraz M M M Muhammed Aleyhisselam, biraz Allah, biraz Yallah. Ee, hepsi beraber insanlara e, veriliyor. Ve çocuklarımız çifte e, karakterli yetişiyorlar, çifte standartlı. Bunun e, İslami literatürdeki ifadesi münafıktır. Nerede nasıl ya yaşayacağını düşünüyor, nerede nasıl konuşulacağına karar veriyor. E, sevmediği zaman sevdi göstermek, kabul etmediğine e, itiraz etmemek, pasif davranmak, kendine ve dinine güvenmemek veya karşısındaki insanı idare etmek bugünün gençlerinin e, artık karakter haline getirdiği e, özellikler. Evinde, e, gerçi evlerde de pek e, doğru dürüst eğitim verildiği yok ama, evinde annesinin babasının verdiğiyle okuldaki, televizyondaki, sokaktaki verilenlerin birbirleriyle uyuşmadığı ve bu iki ters görüşlerin çocuğun zihninde ayrı bir anormallik oluşturduğu gözden uzak tutuluyor. Evet, faydalı olmayan ilimden bile Allah'a sığınan Resul'ün ümmetleri bugün bırakın faydalıyı tümüyle zararlı olacak şirkle, küfürle alakalı bilgileri ilim kabul ediyor ve bizim Müslümanlar da çocuklarını İslami eğitim verecek müesseselere değil kendilerine göre daha kaliteli olduğunu varsaydıkları kolejlere, efendim, paralı okullara veya üniversiteye daha çabuk gideceğini düşündüğü resmi okullara göndermenin acayip bir lezzetini, tadını, gururunu yaşıyor. Benim oğlan var ya falan yerde okuyor. Benim kız şöyle şöyle tahsil yaptı yani ahirete giden bir yol açısından olayı değerlendirmek yerine çocukların gayrimeşru hayatını ve sadece diplomaya yönelik gayretlerini maalesef müslümanım diyen tevhid ehli kabul edilen insanımız bile üzüntü duymak yerine bunlarla iftihar edecek hale geldiler. Evet, Allah çocuklarımızı bize emanet etti. Biz de kimlere emanet ediyoruz, ee, bizim vekilimiz olarak e, onları değerlendirelim. Her şeyden önce, evlerimizi bir okul haline getirmek zorundayız. Diğer okullar ne tür okul olursa olsun, çocukların ahlakını, inancını, karakterini, e, onların e, insanca yetişmesini ancak evlerimizdeki eğitim sayesinde sağlayabiliriz. Ee, evinde bu anlamda ciddi manada eğitim yapan, içimizde bilmiyorum onda bir çoğunluk var mı? Ee, yani e, eşiyle e, kaç yaşında olursa olsun çocuklarıyla beraber evinde e, Kur'an'a dayalı eğitim yapan e, İslam inanç esaslarını beraberce e, içlerine sindirerek e, kitaplar okuyan, ahlak ve manevi konularda birbirlerine yardımcı olacak donanımlarda bulunan, efendim problemleri beraberce bir ev şurası olarak çözmeye gayret eden, e, sevgi ve saygıyı çocuklarımıza aşıladığımız gibi ilmi de okuma zevkini de aşılayan, Kaç aile var içimizde? Ama televizyon seyretmeye vakit ayırabiliyoruz. Başka eğlenmeye, dinlenmeye vakit ayırıyoruz. Mümkün yarım saat, 45 dakika çay sohbeti, çay molası verebiliyoruz. Ya da 8 saat, 7 saat uykuya zaman ayırabiliyoruz. Yani günde bir saat çocuklarımızın, ailemizin gelişimi açısından zaman ayıramıyorsak yuh olsun bizlere. Evet. Ee, o zaman nasıl dava adamı olduğumuzu iddia edeceğiz. Nasıl tevhid ehli olarak kendimizi e, vurgulayacağız. Başkalarına vakit ayırabiliyoruz. Misafire zaman ayırabiliyoruz. Diğer insanlarla ilgilenebiliyoruz. Ama eşimize, çocuklarımıza sıra gelince Vakit yok diye şikayet ediyoruz. Önem verdiğimiz her konuya mutlaka vakit ayırırız. Hasta olsak nasıl vaktimiz yok demeyiz, şiddetli bir rahatsızlıkta hastaneye gideriz. Hasta olsak mümkün ishal olsak 15 dakikamızı başka yerlerde uygun ihtiyacımızı karşılayacağımız yerlerde geçiririz. Önem verdiğimiz her konuya vakit ayırırız. Onlara vakit ayırırız ama nedense Allah'a vakit ayıramıyoruz. Allah için en sevdiğimizi iddia ettiğimiz çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz. E, onun iç, onlar için çalışıyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Onların e, rızkını Allah üzerine almış. Ama onların ahlakı, eğitimi tekrar edeyim. Evvela bizden sorumlu, sorulacak. Evlerimizi ne yapmak zorundayız? Bir eğitim yuvası haline getirmek. Ee, önce annelerini eğitmek. Ee, sonra annelerinin de çocuklarımızı e, bizlerle beraber eğiteceği bir ortamı oluşturmak mecburiyetindeyiz. Dernek ve vakıflara çokça iş düşüyor. Oralarda anneler babalar eğitilmeli. Hatta daha evlenmeden önce evlilik okulları açılmalı. Evliliğe hazırlanmalı, çocuk eğitimine, karı-koca geçimine çokça zaman ayrılmalı. Bunlar ilmi ölçüler içerisinde sevgi, saygı yeniden insanlara verilmeye çalışılmalı. Nerede verilecek bunlar? Okullar vermiyorsa, sokaklar tersini veriyorsa, televizyonlar kötü örnek oluyorsa, ee, bizlere çokça iş düşüyor. Cemaatlere, derneklere, vakıflara. Ee, Tabi müracaat eden yoksa e, dernek ne yapsın, cemaatler ne yapsın hesabı. Evet. Yani biz e, o tür, e, Müslümanların kurduğu müesseseleri bu açıdan evlerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız açısından e, faydalı hale getirmeye, çözümleri beraberce oluşturmaya gayret etmeliyiz. Tabii unutmayalım ki eğitimle alakalı okullarla ilgili problemlerin çözümü gayri İslami bir ortam içerisinde İslam'ın hakim değil mahkum olduğu böyle düzenler içinde kamil manada yerine gelmez. Yani eğitim ancak İslam devletinde tümüyle hall olabilir. Öyle olmamış olsa devlet ne gereği var? Küfür devleti de razı olacağımız bir devlet olur. Olamaz çünkü her şeyimizi küfre doğru, cehenneme doğru yönlendirecek Allah'ın razı olmadığı bir sistem içerisinde çocuklarımızı da mükemmel yetiştiremeyiz. Yani bir taraftan çocuklarımıza değer verir, önem verirken bir taraftan da devleti İslamlaştırmanın, e, toplumu İslam Devleti'ne e, e, hazır hale getirmenin, onu isteyen, şuurlu bir nesil hale getirmenin yollarını bulmalıyız. Evet. Yine e, okullardan şikayetçi isek eğer, kim ne kadar şikayetçi bilmiyorum. Formalite icabı, e, bazı şikayetler var ve daha çok okulların ahlaki noktada kız erkek problemleri olarak bir iki marjinal konu olan Darwin teorisi gibi e, iğreti ayrıntı yönleriyle eleştiren, şikayet eden insanlar var. Vahiy merkezli bir eğitim olmadığından e, Allah'ın kitabına yönelik eğitim e, ve eğitim anlayışı bulunmadığından e, e, yani Kur'an nesli yetiştirilecek tarzda e, Müslümanca bir eğitim olmadığından pek şikayet edenimiz yok. Eğer şikayet eden varsa problemi, hastalığı gerçekten önemseyen varsa çözüme de gidecektir. Bunun için söz gelimi e, iki, ta, iki türlü eğitime bakış tarzı vardır. Birisi e, azimet yönüyle bakan ee, okullardan bir şey beklemeyen, onu kabullenmeyen, taviz vermeyen bir bakış açısı, bu bedel ödemeye hazır bir bakış açısıdır. Ee, azimet sahipleridir. Ee, yani riskli ve sıkıntılı bir duruma hazır olacak bir anlayıştır. Böyle yapan insanlar, çocuklarını bazı kurumlara göndermemekle yeterli bir adım attığını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yani e, resmi kuruma göndermemiş olsanız çocukların sokak sokak okuluna, televizyon okuluna, medya okuluna, arkadaş okuluna muhatap olmaları veya onların eğitimsiz kalmaları ciddi başka problemler oluşturacak. Zihinlerinde de gitmedikleri okul yücelecek, putlaşacak ve ayrı ayrı problemler olacak. Hatta diğer e, e, ortalama insanlardan, öğrencilerden, mümkün ki ahlaki noktada, inanç noktasında gerilere düşecek, ortalamayı bile tutturamamış olabilecektir. Bu insanlar, mutlaka alternatif bir eğitim oluşturmalıdırlar. Yani bir şeye gitmemek değil, ona alternatif bulup, daha güzel bir yola sevk etmek önemlidir. Yani, neler yapılabilir, aslında çok zor değildir yapılacak şeyler. Bu, bu tür düşünen insanlar, bulundukları mahallede, biraz daha genişleterek bulundukları semtte, kendileri gibi 6-7 Müslüman bulsalar, bulamazlar mı? Bu kadar insan oluşmaz mı, kendi gibi çocukları için kesin çözümler arayan kişiler? İşte 6-7 kişi bulsalar, çocuk başına 150 lira, 200 lirayı gözden çıkarsalar ki asgari ücret alan kimse bile çocuğuna herhalde o kadar para verebilir, ayırabilir. 7 kişi işte kiminin iki öğrencisi çocuğu olduğunu düşünün. On, on, ne yapar? 12 öğrenci olmuş olsa, 7 aileden bir ikişer yüz liradan iki bin dört yüz lira ki asgari ücret midir? O civarlarda bir para. Bir Müslümanca bir de eğitim verebilecek bir kız, bir delikanlı bulunabilir. en az Onlar okul binası falan gerek gerek yok. Her gün ayrı bir öğrenci velisinin evinde ders yapabilirler. Yani on günde 12 günde bir e, misafir ağırlar herhalde kendi çocuğunun arkadaşlarını bir evin annesi anne onlara hizmet eder yemeğini yapar derslerini de kontrol eder müfredatı beraber yaparlar ve çocuklar e, çok daha kaliteli bir şekilde İslami manada e, edinecekleri ilmi, ahlakı e, kültürü alabilirler. Yani istemek önemli, biz ister gibi yapıyoruz, miş gibi yaparak bu işlerin çözülmeyeceğini hala idrak etmiyoruz. Evet, eğer e, yok böylesine e, biraz sıkıntılı, bedel ödenecek bir tavırda değilse, amel yönüyle taviz veren ama yine tevhid ehli olarak kalmak isteyen Müslümanlar içinde farklı çözümler vardır. Bir, Önce onların yapmaları gereken dört tane şart vardır ki bu olmazsa olmaz bir şarttır. Çocuklarını okula gönderen Müslüman veliler o hafta başı ve hafta sonu törenlere çocuklarını katmayacaklar. Onun İslam'la hiç bağdaşmadığını, bir putperest ayini olduğunu unutmayacak. Bunun başka bir adı yoktur arkadaşlar. Yani bir heykelin önünde saygı duruşunun İslam'la bağdaşacak hiçbir tarafı yoktur. Ee, evet, dolayısıyla bunu yapmayacaklar. İki, bayram denilen Müslümanların aleyhine olan o günleri ve oralarda yine e, İslam dışı uygulamaları kabul etmediklerini göstererek çocuklarını o törenlere katmayacaklar. Ama çocukların içinde bir ukde kalmasın diye öyle zamanlarda, hafta sonunda o güne yakın hafta sonlarında oğlum baban falan gün senin emrinden nereye gitmek istiyorsan nerede gezmek istiyorsan bizim alternatif bir bayramımız olsun seninle sabahtan akşama eğlenelim, gezelim diyebilsin babalar bir alternatif oluştursun. Üçüncü olarak e, tavutlarla ilgili övücü bir söz, bir şiir, bir ders, bir ödev kesinlikle yapmayacak çocuklarımız. E, bundan dolayı zayıf aldıysa Aferin oğlum gel seni bir öpeyim. Bunun için zayıf aldın. Oh ne güzel. Bu zayıfın yarın ahirette sana büyük bir ödül olarak karşına çıkacak. Dile benden ne dilersen diye bilelim çocuk Allah için zayıf alsın Allah için bedel ödesin ee, buna da alışsın. madem okula gidiyor Müslüman bir çocuksa bunu yapsın ve biz de bunu teşvik edelim evet üçüncü olarak bunu kesinlikle bir tahtun övgüsü onunla ilgili sevgi ifade eden bir söz davranış yazı kesinlikle çocuklarımızın dilinden veya kaleminden sadır olmayacak. Dördüncü olarak da başka türlü küfür, şirki derslerde terslik olarak gündeme gelebilir. İşte Hz. Adem'den bahsetmez okuldaki söz gelimi tarih dersi, coğrafya dersi. Mağara devri insanı diye anlatır. Yarı hayvan yarı insan şeklinde uydurma bir tarih. Dünyayı Allah yarattı demezler. Derlerse Amerika razı olmaz o zaman. Ee, batı küser. Onları küstürmemek lazım. Ee, dünya güneşten kopma bir parçadır. İşte çukur yerlerine su dolmuş, da tümsekler dağ olmuş. Kendi kendine bütün bunlar olmuş diye masallar anlatırlar. Bunları da e, ne yapmamız lazım? Evlerde bu tür e, problemlik konuları e, tasih etmek, düzeltmek e, çocukların o konularda yanlışları e, zihnine yerleştirmemesi virüsleri gönlüne e, bir hastalık olarak e, e, koymaması gerektiğine dair tedbirler almamız icap eder. Sonra en azından cumartesi günleri pazarı haydi tatil sayalım aile olarak belki bir yerlere gidilecektir cumartesi günleri ona bir hoca bulalım 3-5 müslüman bir araya gelip aramızdan birisini hoca seçelim veya derneklere vakıflara müracaat edelim çocuklarımıza ne yapsınlar İslami eğitimi versinler ne kadar verilebilir 5 gün gayri İslami eğitim Haftanın yarım günü, bir gününde ne kadar düzeltilebilir, tamir edilebilir ama en azından bir gayret edilsin. Çocuklarımızı alıyorlar, çalıyorlar, bunu hak diye gösteriyorlar, zulmediyorlar aslında. Avrupa'da, Amerika'da kendilerine anarşist denilen insanlar vardır. Çocuklarını okula göndermezler. Hatta kimisi elektriği vesaireyi, modern e, araç ve gereçleri kullanmazlar. Askerliği protesto ederler. Bunlara hak tanır. İnsani hak olarak batılılar. Ama e, burada gavurlara her türlü gavurluk hakkı, özgürlük adıyla verilir de Müslümanlara çocuğunu okula göndermeme hakkı bile verilmez. Ya benim çocuğum size ne? İstediğim yerde okuturum. İstediğim eğitimi veririm. Benim evladıma benim sözüm geçmeyecek mi? Hayır geçmez. Size iyilik yaptığını varsayarak çocuğunuzu senelerce elinizden alırlar ve sizin inancınıza ters, ahlakınıza ters, dünya görüşünüze ters zihniyetler onu doldururlar. Ondan sonra al çocuğunu. Al da Çocuğum benim çocuğum olmaktan çıktı. Hiçbir şekilde bana benzemiyor. Sonra şikayet eder baba. Bana niye saygı duymuyor? Bana şöyle niye yapmıyor? Ama Allah'a karşı görevlerini ihmal ettiğinin pek fazla derdinde değildir. İşte dünyada bile başımıza bela olan, fayda gelecek yere zarar gelecek i, yolda çocuklarımız ne yapılır? Güya yetiştirilir. Yani okulların durumu içler acısı bir durum arz ediyor maalesef. Bunları değiştirmek tabii ki devletlerin elinde ama hangi devlet neyi yapacak? Kemalist insan yetiştiriyor, müşrik insan yetiştiriyor, devlete itaatkar, sesi çıkmayan, edilgen, pasif, tek tipli bir insan üretiyor okul denilen fabrikalar. Evet tabi imalat hataları çıkarsa tek tük onlarla biz avunuyoruz teselli buluyoruz. Onun için ne yapmak lazım? Çocuğumuzu kendi elimizle ateşe atar gibi onları nasıl yetiştirdiğimize bizim adımıza başkalarının nasıl yetiştirdiğine iyi bakmak lazım namazsız, niyazsız, her şeyden önce inançsız veya inancına şirk karışmış insanlar çocuğumuza ne verecekler onları iyi bilelim. İşte en azından cumartesi günleri çocuklarımıza inanç esasları ağırlıklı, Kur'an ağırlıklı ibadet bilincini veren bir eğitim vermeye çalışmak gerekir. Çocuklara çok bilgi vermek yerine Çocuklara dini sevdirmek, Allah'ı sevdirmek, şuur vermeye çalışmak, bilgiden ziyade inanç esaslarını güzelleştirmek, ahlaklı ama İslam ahlakı üzere yetiştirmeye gayret etmek lazım. Biz onlara gerçekten doğruyu, hakkı, İslam'ı, Kur'an'ı sevdirirsek, onlar kendileri öğrenme yolunu bulacaklardır. Ama... Bugünkü Kur'an kurslarının hemen çoğunluğunun yaptığı gibi çocuklara disiplin adına, ahlaki öğreti adına katı sert bir uygulamalara tabi tutarsak onlar ne dini sevecekler, ne Kur'an'ı sevecekler, ne ibadetleri. Bazı bilgilere sahip olacaklar ama o bilgiler nefret edilen bilgi haline dönüşecektir. O yüzden çocuklarımıza her şeyden önce Tekrar edelim, sevgiyi verelim. Allah sevgisini, İslam'a karşı duyarlılığı, şuur vermeye çalışalım bilgiden önce. Sahih bir inanç vermeye gayret edelim. Camilerdeki yaz döneminde eğitimler, eğitim bile değildir. Alternatif olmak bir tarafa, çocukları dinden soğutmaya yarayan her türlü tedbirler ne niyetle olursa olsun uygulanmaktadır. Cami eğitimine hiç göndermeyin çocuklarınızı, çok daha iyidir. Elinizde imkan varsa okullardaki din kültürü derslerine de katılmasınlar. Aman ha camilerde vaizleri hiç dinlemesinler. Çünkü hakla batılın karıştırıldığı yanlış bir din, hiç bilmemekten çok daha kötü çocuklarımızda etki uyandıracaktır. Çocuklarımızı özgüven sahibi, cesaretli, rahatlıkla başkalarıyla tartışabilecek, olaylara eleştirel bakabilecek bir şekilde yetiştirmeye çalışalım. Onları kuzu gibi, koyun gibi yetiştirmeyelim. Efendim, birileri güder yoksa büyüyünce. Onları biraz tabir caizse e, isyankar demeyeceğim ama e, eleştirel bakan, farklı düşünen insanlar olarak yetiştirelim. Biraz zorluğunu çekeriz ama Müslümanca bu bunu gösterirsek, la bilincine sahip olmuş olur. Günümüzdeki insanlarımızın hiçbir şeye itiraz ettikleri yok, karşı çıktıkları yok, her şeye kafa sallıyorlar. Güdülmeye çok hazır. Emperyalizmin sümürüsüne çok hazır bir hale geliyoruz. Kanunlara itaat, devlete itaat, büyüklere itaat, hocaya kocaya itaat, babaya itaat. itaat iyi de Allah'a itaatsizliği emredenlere karşı itaat e, göstererek e, e, Allah'a itaatsizliği öne çıkartıyoruz. E, hayır demesini bilmeli çocuklarımız da biz de. Ama nerede, nasıl hayır diyecek? İşte onu öğretmeliyiz. O da ahlaktır. Onu da ancak İslam ahlakı verir. Evet, yani çocuklarımıza la bilincini illa Allah bilinciyle birlikte vermeye gayret edelim. Bu aynı zamanda onları cihat ruhuyla yetiştirmektir. Ama cihat diyerek anarşist tipli insanlar yetişiyor günümüzde. Asan, kesen, biçen efendim, acımayan veya silahsız bir şekilde insanları kesip doğrayan, tekfir eden, sevgi saygısı olmayan, din adına bunları yapan nesiller yetişiyor. Bunlara da giden yolu tümüyle tıkamalıyız. Cihat ruhuyla birlikte sanat özelliğini ve güzelliklerden zavg alacak bir eğitimi de vermeliyiz. Herhalde saat yönüyle tedirgin olan arkadaşlarımız var. Çocuklarımız yüzünden biraz işten geç kalalım. Beş dakikanızı daha alayım. Evet. Çocuklarımızı sadece zihnen doldurmakla işimiz bitmeyecek. Onların gönlünü de takva ile, huşu ile Allah sevgisi ve korkusuyla doldurmak gerekiyor. Tek yönlü eğitim doğru değildir. Evet. Korkmayın bize gelmiyor o ses. Evet. Evet. Çocuklarımızı yine biraz sosyal hale getirmemiz lazım. Bilgisayarın, internetin güdümündeki çocuklarımız asosyal oldular. Bir misafire hoş geldin diyemiyorlar. İnsanlarla iletişim kuramıyorlar. Bu konuda bizim de çok büyük ihmallerimiz var. Televizyon çocukları, internet çocukları böyle oluyor diyemeyiz. Onlar bizim çocuklarımız. Sempatik olsunlar biraz. İnsanlarla diyalog oluştursunlar. Dengeli olsunlar. Aşırılıklardan kaçsınlar. İtidal, vasat ümmet olmanın özelliğini göstersinler. Sevgiyi, saygıyı önce bizden öğrensinler. Çocuklarımızdan özür dileyebilelim. Çocuklarımıza teşekkür edebilelim. Eşlerimizden özür dileyebilelim, e, ailemiz, evimiz bizden bu erdemleri görsün, bunlar birer erdemdir. Allah'a tevbe etmek için, önce insanlardan özür dileyebilmek, Allah'a şükredebilmek için insanlara teşekkür edebilmek gerekir. İnandığını yaşayan ve e, dava bilincine sahip olan insanlar, nasıl yetiştirilmesi gerekiyorsa biraz gayret edelim. FKK'lılar uzaydan gelmediler. FETÖ dediğimiz Fethullah Gülen kendi bağlılarını nasıl yetiştirdi? Kendine her yönüyle itaat eden insanları. Ve biz niye bu konularda ihmalkarız? Onlar yanlış yaptılarsa, tasavvufçular müritlerine her konuda her şeyi emredebiliyorlarsa, onların yanlışlarını bir kenara bırakın, biz Müslümanca bunları niye yapamıyoruz? Önce bunun sorularına cevap vermeye çalışalım. Çocuklarımızı namaza nasıl alıştırmalıyız? Söz gelimi iki yaşında, üç yaşında çocuğumuz bile olsa sabah namazına kalksın. O vakitte kalkmaya alışsın. On yaşında çocuğu kaldırmaya kalkarsan alışamıyor tabii. Uyansın o saatte efendim kendine göre ağlasın, otursun ve her gün sabah namazına 2-3 yaşından itibaren kalkmaya alışan bir çocuk 10 yaşında, 15 yaşında zorlanır mı? Ve kaldırmanın yolu bağırıp çağırmak, kızmak değil evinizde cemaatle namaz kılıyorsunuzdur herhalde yani koca hoca da olacak evde Hem evde imamlık yaparak eşiniz, çocuklarınız, cemaatiniz olacaktır. Yani bir nevi devlet başkanısınız evde devletinizde size beyat edip tabi oluyordur vatandaşlarınız. Her neyse evde ezan okuyun. Çocuklar ezan sesiyle uyansınlar. Ve her vakitte ezan okuyalım evlerimizde. Ne kaybederiz ne kazanırız. İş yerlerimizde patron olanlar cemaatle niye namaz kılmıyorsunuz? Niye oralarda ezan okunmuyor? Niye oralarda I, İslami tebliğ ve davet çalışmaları yapılmıyor. Mesai saati içerisinde, yarım saatini de onların ahiretlerine verin. Onları iş yerinizde size i, i, bağlı çalışıyorlar sizin sorumluluğunuzda ve siz onların i, gayri İslami anlayışlarını düzeltmek için hiçbir gayret sarf etmiyorsunuz. Müslüman olduğunuz nereden belli olacak? Aynen kafirler gibi, iş yerlerimizi onlar gibi tutarsak, evlerimizi onların evi gibi değerlendirirsek, televizyonları, bilgisayarları hoca diye tutarsak, Müslüman olduğumuz nereden belli olacak? İşte bu tür özellikler ile önce kendimiz inandığımız esasları uygulamaya çalışalım, sonra dua edelim fiili dua olarak da çocuklarımız için yapa, neler yapabiliriz gerekirse uykusuz kalalım istişarelerde bulunalım nerede yanlış yaptık nasıl düzeltiriz kimlerden nasıl yardım alırız bunun derdine girelim arkadaşlar Önemse, önemseyelim her şeyden önce paramız kadar işimiz kadar önce bu konulara önem verelim depremi önemsiyorsak Sözün başındaki konuya getire, getirerek cümleyi tamamlayayım. Depremi önemsiyorsak önce evimizdeki depremi önemseyelim. Ahirete yönelik sarsıntılarımızı e, öne çıkartalım. Tabi eğitimin sadece birkaç e, yönüne temas edebildim. Onun dışında biraz da hepimizin yapacağı fedakarlıkla alakalıdır birbirimize yardım etmek cemaat ruhuyla yardımlaşmakla alakalıdır. Ama önce isteyelim. gerisi gelecektir. Ela inna ahsan al-kalam ve abla an-nizam, kalamullahi melik il-aziz il-alam, kema kal Allahu ve iza kure billahi min İnna dīna ʿind Allāhi l-islām, sadaq Allāhu